Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi vahde ve salatu ve selam ala mella nebiye ba'de İmam Buziri rahmetullahi aleyh, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sevrdeki halini bize anlatmıştı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'de İslam davasını tam 13 yıl tebliğ ettiler, telkin ettiler Yolları kapattılar, evleri kapattılar, kapıları kapattılar Mekke sokakları işkence arenalarına döndü Sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıyor Mekke'yi mükerremeden ayrılıyorlar Sevre geliyorlar 3 gün Sallallahu aleyhi ve sellem orada kalıyor Madde planında Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bütün hazırlıkları yapmış onları ikmal etmişti Fakat bir yere geldi ki düşman onu kuşattı Allah azze ve celle'nin kudreti orada devreye giriyor. Orayı anlatırken demişti ki: "İkayetullah-i an mudaa'afetin min ed-duru'i ve an 'alin min Yani böyle Allah azze ve celle'nin himayesi devreye girdiği zaman kat kat zırhlardan mustani kılar. Yüksek kalelere sizin ihtiyacınız olmaz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin içinde koruduğu gibi peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizi sevrde korumuş, muhafaza etmişti. Peki böyle bir peygamber sünnetiyle, mirasıyla bizim içimizde, bizim dünyamızda yaşıyor. Ona karşı duruşumuz nasıl olmalı? İmam Buhari rahmetullahi aleyh ondan bahsedecek. Efendim müzalih salatu ve dönmeye, ona yönelmeye ümmeti davet edecek. diyecek ki: Ma sa meni dehru dayman tu stecertu bihi illa ونلت جواراً منه لم يطمئ. Kardeşlerim, yeryüzü hakla batılın mücadelesinin sürekli Hazreti Adem aleyhisselamdan beri cereyan etmiş olduğu bir alan. Buradayız ve bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Allah Azze ve Celle bu mücadele bize yön tayin ediyor, buyuruyor ki, sebakat keimeuna yayba din el Muuseliin innehumle Mansurun. Valaka sebakat kelimetuna Burada kelimetuna ifadesi kanununa demek Yani bizim kanunumuz Hz Musa'da kanunumuz Hz İsa'da kanunumuz Hz Muhammed Aleyhisselatu ve Selam efendimizde kanunumuz Allah Resul Aleyhisselatu vesselam'da kanun nedir Allah'ın kanunu nedir? Mekke-i Mükerreme'de Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum Allahu Ekber diyemiyorlar Kabe'nin avlusuna çıkamıyorlar ama bu ayet-i kerimeler nazil oluyor Allah Teala yemin ediyor Cenab-ı Hakk'ın kasemi var وَلَكَ السَّبَقَدْ كَلِمَتُنَا el الْمُرْسَلِينَ Peki bu kanun kim için? Gönderilmiş el الْمُرْسَلِينَ Gönderilen kullarımız için peygamberler için Peygamberlerin yollarında giden o salih kullar için ve leke kelime tünali li ibadinal murselin lehumul mansurun mutlak ve muhakkak onlar muzaffer olacaklar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bu ayet bizim için de tahakkuk eder mi? Yani biz buradayız Şimdi Erkam'ın evindeyiz Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde Burada gizli namaz kılıyoruz Kabe'nin avlusuna çıkmaya Cesaret edemiyoruz Bizim için de yollar açılır mı Biz döner miyiz Biz İslam'la Yeryüzün her tarafına gidebilir miyiz? Biz Tehame'de, biz Necid'de, biz Yemen'de Ebu Cehiller, Ebu Lehebler onların müdahalesi olmadan Allah'u Ekber diyebilir miyiz? وَلَكَ Ali, كَلِمَتُنَا El Murselin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de ayrılıyor. Haberi alınca Allah Resulü Aleyhisselam'ın ardına yollara düştüler. Onu almak için başına tam yüz deve koymuşlardı. Onu getiren'e yüz deve verecekler. Geldiler. Allah Azze ve Celle Efendimiz Ali Selatü ve Selamı illa tan suruhu fakat nasaruhullah. Eğer siz ona yardım etmezseniz unutmayın Allah Azze ve Celle ona. Sevr mağarasında yardım etmiş Orada ona sahip çıkmıştı Orada bir güvercin Orada güvercinle Orada örümcek ağıyla Allah Azze ve Cel Efendimiz Aleyhisselam'ı kurudu Ya da Kur'an-ı Hakim'in ifadesiyle Oraya kadar geldiler اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا huma fil هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِي لَا تَحْزَانِ اِ Allah bizimle diyordu Peygamber Ali sallallahu Hz. ve selam Hazreti Ebubekire Allah bizimle tereddüde mahal yok diyordu Ebubekire Hazreti Muhammed Ali sallallahu neden biliyordu ki Allah Hazreti ve Cellenin vadi var olarak sabıkat Allah azze ve celle bu olacak buyurmuştu. Mutlaka bu ümmet bu ümmet dünyaya bu ümmet dünyaya hakim olacak. Veleke sabaqat كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ İnnehum لَهُمُ mansurun. <الْمَنْصُرُونَ> Bunlar galip olacaklar. İnnehum onlar lehumul mansurun. <الْمَنْصُرُونَ> Mutlak ve muhakkak muzaffer olacaklar. Fakat bunun bir şartı var. Ve inne cündenâ lehumul galibun Bizim ordumuz galip olacak. Allah'ın ordusundan olmak. Sümeyye Allah'ın ordusundandı. Ammar Allah'ın ordusundan. Yasir Allah'ın ordusundan. Ömer radıyallâh'ın Efendimiz Allah'ın ordusundan. Askeri gittiğiniz zaman sizi içeriye alırlar. Ee, kıştanın botu vardır. Kafanızda kıştanın şapkası vardır. Üzerinizde kıştanın Kıyafeti vardır, deniz askeri, kara askeri, hava askeri neyseniz ona görese bir kıyafet verirler, onu giyersiniz. Askeriyede sabah, öğle, akşam içtimalar var. Askeriyenin kuralları var. Silahı nasıl tutacaksınız, nasıl mücadele edeceksiniz? Bir de Allah'ın ordusu var. ''Ve inne cundenâ lehumul galibûn'' Allah'ın ordusunda namaz var. ''Allah'ın ordusunda cihad var, Allah'ın ordusunda kumar yok, Allah'ın ordusunda fuhuş yok, Allah'ın ordusunda ekranlardan evlere, muzahrafat kanalında olduğu gibi necaset akmaz, Allah'ın ordusunda faiz yok, haram, Allah'ın ordusunda gıybet yok.'' ''Ve inne cundenâ lehumul galibun. ''Bizim ordumuz Allah Azze ve Celle galip olacak.'' buyurdu. Ve inne cundana lehumul ghalibun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdeler bu ayet kelimeler ali salatü vesselam efendimizin zihninde ve üç gün orada kalıyorlar geliyorlar bakıyorlar ali salatü vesselam efendimizi göremiyorlar peki bu ayetler ne diyorlar burada doğu türkistanlı kardeşlerimiz var hocalarımız var bu ayet kelimeler bize diyor ki Mekke-i Mükerreme'de Allah Azze ve Celle Ammara Yasire Bilale radıyallahu anhum ve inne jun denalehumul galibun bizim ordumuz galip olacak. Velaka sebkat kelimetun hali ibadin el kanunumuz bu. Musa Aleyhisselamda bu kanun tecelli etti. Muhammed Aleyhisselamda bu kanun tecelli etti. Hazreti Nuh Aleyhisselamda bu kanun tecelli etti. Fakat Allah Teala'nın kanunlarının ''Sebep faslı var, sonuç faslı var.'' ''Sebep faslı var kardeşlerim.'' ''Ve inne cundana.'' ''Allah'ın ordusundan olacak müminler.'' ''1 milyar 800 milyonluk alem İslam kıyafetiyle, kızının tesettür anlayışıyla, evindeki mahremiyet anlayışıyla, ticaretiyle, sokağıyla okuluyla üniversitesiyle devletiyle Allah'ın ordusundan olacak ve inne cundena lehumul galibun peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz sayya bakmadılar çokla bakmadılar biliyorlardı ki kem min fietin qaliletin galebet fieten kesireten bi iznillah Allah'ın inayetiyle nice azlar çoklara galip oldu bu azlar çoklara galip olacak 40 kişi vardı Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde O 40 kişi dışarıya çıkamıyorlardı Sokakta namaz kılamıyorlardı Ama onlar 25 yıl sonra dünya imparatorluklarını Mukavvadan suretler gibi paramparça yaptılar İran İmparatorluğunu ortadan kaldırdılar Mısır Devletini ortadan kaldırdılar Şimdi 40 kişi değil Doğu Türkistan'da 50 milyon Müslüman var Yeryüzünde 1 milyar 800 milyon Müslüman var Bu ayetler bize diyor ki Tarihe bakın Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabına bakın Onlar Erkam'ın evinden çıktılar 40 kişiydiler. 25 yıl sonra nasıl dünyanın en büyük devletini kurdularsa ey Müslümanlar, ey müminler ve inne cundena lehumul galibun. Eğer Allah'ın ordusundan olursa göreceksiniz. Müslümanlar yeniden Anadolu'dan Yola çıkacaklar, Kudüs'e gidecekler, Arakan'a gidecekler, Doğu Türkistan'a gidecekler, Urumçi'de Allahu Ekber diyecekler Allah'ın inayetiyle. ashab kiram efendilerimiz İran İmparatorluğunu Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh efendimizin kumandasında nasıl ortadan kaldırdıysa eğer bizler, Onlara konuşan bu ayet kelimeler kerimeler bizim yüreğimize de konuşuyor. Yüreğimize konuşan bu ayetleri hayatımıza, her hücrelerimize hakim kılarsak, tatbik edersek, tayin edersek önümüzde bir saad olacak. Allah'ın inayetiyle Pekin diye bir başkentin haritada olmadığını göreceksiniz. Ümmet yeniden Moskova'da Allahu Ekber diyecek. Diyecek arkadaşlar, Bunlar hayal değil, Defaatle dedik, Yaptık biz, Bu ümmet her yıkıldığı zaman, Ümmet olunca, Araplar, Türkler, Kürtler, Hepsi aynı sancak, Aynı bayrak altında toplanınca, Allah Teala bize merhamet etmişti, Ertuğrul ile ayağa kalkmıştık. Tuğrul Bey ile ayağa kalkmıştık, Selahaddin Eyyubi ile ayağa kalkmıştık. Şimdi bir asırdır, Ümmetin bayrağı rüzgar bekliyor, sancağımız rüzgar bekliyor. Sayımız var, çoğuz bir milyar sekiz milyonuz. Valakas sebkat kelimetuna l el-murselin, innum l mansurun ve inna jundana l-humul galibun, fatwallanhum hattaheen. Fakat yüz çevir onlardan diyor. ''Küfrün karargahından yüz çevir, onların hayat tarzından yüz çevir, onların yaşam şekillerinden yüz çevir.'' ''Fetevelle anhum hattâhin.'' ''Vakit gelene kadar, ordular kurulana kadar, önünüze bir Yavuz, önünüze bir Fatih, önünüze bir Salahaddin geçene kadar, Müslüman kadın.'' İslam'ın kadını Hazreti Fatıma Radıyallahu Anh'a senin önünde olsun وَمَرْيَمَ بْنَةِ اِمْرَانَ لَّتِ اَحْسَنَةْ فَرْجَهَا Hazreti Meryem İffetiyle senin önünde olsun Ey babalar يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُوْ ve وَاَهْل۪يكُمْ nara. Evinize, ailenize sahip çıkın Hesaplaşma olmadan Allah bu ümmetin yolunu açmayacak Peygamber Ali Aleyhisselam Efendimiz'den hiçbirimiz daha değerli değiliz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam en sevdiklerini şehit olarak verdi. Fakat bu mutlaka bir devletin idaresinde olacak. Bir orduyla olacak, bir devletin bayrağı, bir devletin sancağıyla olacak. Bir asırdır alim İslam o bayrağı bekliyor, o sancağı bekliyor. Allah'ın inayetiyle yeniden o vazife Anadolu'ya verilecek. Anadolu, Arakan adına, Urumçe adına, Doğu Türkistan adına, Kudüs adına, Gazze adına, Bağdat ve Şam'da çiğnenen iffetlerimiz adına ayağa kalkmamız gerekir diye. 7 yaşında ilkokul 1. sınıfta, 2. sınıfta çocuklara bunları anlatırsak, Allah Teala'nın ayetlerini okursak onlara, küfürden, onun adetinden, onun yaşam şekillerinden yüz çevirmek sana Allah'ın emri ve inne cundenâ lehumul galibun ordumuzun muzafferiyeti senin bütün varlığınla yaşam şeklinle Allah Azze ve Celle'nin ordusuna ait olma noktasında hassasiyet göstermene bağlı kardeşim ümmet adına, mazlumlar adına Doğu Türkistan'da evinde Eşi zindanda, evinde Çinli kafirler olan o Müslümanlar, o Müslüman kadınlar adına, ümmetin çiğnenen iffetleri adına Allah'ın ordusundan olur musun? Fetevelle anhum hatta hin, o vakit gelene kadar, bir buyrukla ümmet, Doğu Türkistan'a, ümmet Kudüs'e doğru sefer emrini alana kadar, küfürden, ve sonra ölünceye kadar onun her şeyinden, adetinden asab ı kiram efendilerimizin yüz çevirdiği gibi yüz çevirir misin? Döner misin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın karargahına? Sevri anlatmıştı İmam Buzeri. Artık madde planında Efendimiz aleyhissalatü vesselamı koruyacak kimseler yok. Yanında bir Ebu Bekir Efendimiz var. Allah Teala'nın kudreti doğrudan devreye giriyor işte eğer biz Hz. Ebubekir radıyallahu anh efendimiz gibi bizzat sıdk olan öyle demişti burada fassıdku fil gâri kulem yerima Allah Resulü sadakattı ümmetin namusları adına sadakattı, yetimlerin malları adına sadakattı mazlumların hak ve hukukunu koruma noktasında en güvenilir oydu ama onun yanında bir de sıddık vardı ki Ebubekir radıyallahu an ne dediyse semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik diyen yanında bir sıddık vardı. O sıdk olan Peygamber Aleyhissalatu vesselam sıddıkların bekliyor. Kur'an'ı hakimdeki bütün buyrukları tasdik edecek sıddıkları bekliyor. Buhari'de Müslim'deki, Tirmizi ve diğer hadis mecmualarındaki hadis-i şerifleri hayatına tatbik edecek. Bir anne olarak tatbik edecek, İslam'ın kızı olarak tatbik edecek, baba olarak tatbik edecek, gözüne sahip çıkacak, harama bakmayacak, Müslüman delikanlılar olarak sıddık oldum ya Resulallah. Ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna diyecek sıddıklara peygamberi ekber sahip olduğunda o sıddık olan peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevrde koruduğu gibi ümmeti onun davasının sıddıkları olursa göreceksiniz bu ümmeti güvercinleri Örümcekleri ya da izi testagisu rabbikum fessajabe lekum enni mumidukum bi alf min almalaiiketi murdifin ellerini sıddıkları kaldırıp Allah Resulü Aleyhisselam gibi ya Rabbi Doğu Türkistan'da iffetlerimiz çiğneniyor. Kudüs'te ümmetin kızlarını şehit ediyorlar. Bize imdad ile dediğimiz an göklerin ordusu yerlere yeniden ümmetin zaferi için gelecek kardeşlerim oldu bu yeniden olacak. İşte İmam seri rahmetullah aleyh diyor ki ma'semi dehru daimen bu farklı nusalarda ma da'meni diye de geliyor. Da'meni olursa sulûm anlamında ma'semi edhru edhhr zaman Zaman beni kastetmedi, zaman bana kötülük yapmadı. Peki zaman kötülük yapar mı? Yapmaz. Burada ne var? Burada mecaz-ı akli var. Yani e, bir şey kendine isnat edilmiyor. Ona biz mecaz-ı akli diyoruz. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَسُبُّ الدَّهْرَ فَا اِنَّ اللّٰهُ buyurmuştu. Zamana sövmeyin Allah zamandır. Peki adam cahil. Mecaz-ı akli nedir bilmiyor Ne diyor? Allah zaman olur mu diyor. Peki bütün şarihleri aç bak ne diyorlar? لَا تَسُبُّ الدَّهْرِ فَاِنَّ اللّٰهُوَ dahr demek fe اللّٰهُوَ خَالِقُ الدَّهْرِ Allah zamanı yaratandır. Yani orada bir takdir var. Birisi e, gitmiş bu e, işte böyle mecaz bilmeyen kardeşlerimizin olduğu memlekete Vahabiliğin içine düşmüş olanların yanına gitmiş. Ee, sormuşlar ona adın nedir diye bir Mısırlı gitmiş demiş ki adım e, Abdun Nebi demiş e, şirk demiş bu ya olur mu demiş bu hemen adını değiş demiş Abdun Nebi diye bir isim olmaz Nebinin kulu diye e, o da adını değişmiş peki adın demiş Abdurabbin Nebi olsun Nebinin Rabbinin kulu Abdurabbin Nebiyi Dönüyor Mısır'a Mısır'da bir alimle karşılaşıyor diyor ki e, Efendim diyor Gittim işte orada çalışıyordum bana sordular dedim ki Bana sordular adın nedir dedim İşte adım Abdülnebi olmaz şıktır dediler ben de değiştim diyor e, Sen bilmiyor mudun Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de Ves'elil kariye buyuruyor Kariye'ye sor Kariye'ye sorulur mu? Gittin şehre sor diyor. Şehrin duvarlarına sorsan, ey duvar anlat bakalım desen, duvar konuşur mu? Konuşmaz. Dağa sorsan, dağa konuşur mu? Konuşmaz. İstanbul'a gitsen, Fatih Camii'ne desen, ey cami konuş bakalım, şu duvarlar bana haber versin desen, caminin duvarları konuşur mu? Hayır konuşmaz. Peki ne demek o zaman? Ve sel ehlel kariye demek. O şehrin halkına sor demek. Orada yaşayanlara sor demek. Burada da mecaz var. Yani orada muzaf hasfedilmiş. Dolayısıyla o adamın adını verirken Arap tabi belagat biliyor ona göre isim vermiş. Burada da yine bir hazif var. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde olduğu gibi. لَا تَسُبُّ الدَّهْرَ فِي اِنَّ اللّٰهُ bir tane adam var. Malumlarınız hadis münkiri Buhari'ye müslime hakaret ede. Bu adam bir gün bir kardeşimiz onun konuşmasını gönderdi. Bu hadisi almış ya da bu manadaki başka bir rivayeti. Bak diyor. Doğru tercüme etmişler ama ne kadar onu tercüme etseler de rivayete bak. Senedi sahih metni uydurma diyor. Nedir diyor. İşte okuyor hadisi. La تَسُبُّ الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ Allah zamandır. Allah zaman olur mu diyor. Peki bakın bütün şarihlere ne diyorlar? فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ خَالِكُ الدَّهْرِ Allah Azze ve Celle zamanı yaratandır kardeşlerim. Burada da İmam Buziri rahmetullahi aleyh مَا سَامِنِي derken yani zaman beni kastetmedi. Zaman bana kötülük yapmadı derken ne demek istiyor? مَا Ehli dahr o zamanda yaşayanlar bana kötülük etmediler. Daimen bana zulüm yapmadılar. Ve tecerrutu bihi. Ne zaman bana zulüm yaptılarsa halde olabilir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a iltica ettiğim halde de olabilir ve atıf da alabiliriz. Ee, sonra yani bana o ehli zaman ehli tuvyan, ehli fucur zulmetmediler Allah Resulü Aleyhisselam'a sığındığım onun sünnetine sığındığım halde onun nizamına sığındığım halde onun emaneti olan Kur'an-ı Hakim'e sığındığım halde onlar bana zulmetmediler ya da ben Efendimiz Aleyhisselam'a sığınmadım ki illa ve niltu yani niltu burada ve cettu buldum civaran bir civarı buldum bir sığınma buldum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Neyi arzuluyorsam ona nail oldum U'titu <gülüyor> civaran Allah Teala bana Efendimiz Aleyhisselam Onun sünnetin onun yoluna Ne zaman iltica ettiysem Orayı bir metin karargah olarak buldum Civaran minhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Bir <gülüyor> sığınak buldum ki Lem yudami Yani o hakir olmadığı Bilakis ona hep hürmet edildi. O sığınak Efendimiz Aleyhisselam'a iltica ettiğimde bulduğum o sığınak zayıf olmadı. Gidince oraya korunmuş oldum. Gidince oraya rahatlamış oldum. Nasıl Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Sevr mağarasında koruduysa, bu ümmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönerse, onun yoluna, onun sünnetine, onun emanetine dönerse, orada saadet bulacaklar. Orada izzet bulacaklar. Kaybettiklerine orada kavuşacaklar. Velav ennahum izzalemu anfusuhum ja'u ka fastavfaru Allah ve stavfar rasul levajadullaha tawvabur rahima. Esasında Allah Resulullah'a iltica etmek demek. bu ayet-i kerimeyi tefsir etmek demek. Velev ennahum eğer onlar İzzalemû enfusahum Kendilerine zulmettiklerinde İslam'ın ahkamını terk ettiklerinde Allah Teala'nın buyrukların evlerinde, cemiyetlerinde yaşamadıklarında Velev ennehum iz zalemû enfusahum ke Sana gelselerdi Festağferullah <Sessizlik> Allah'a istiğfar etselerdi Tevbe tevbe pişmanlıkla Cenab-ı Hakk'a yönelselerdi وَاَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ Peygamber aleyhisselam da onlar için istiğfar etseydi. Peygamber istiğfar edecek. O zaman لَوَجَدُ اللّٰهَ Rahima Allah'a Allah Azze ve onların istiğfarını kabul eder halde bulacaklardı. Lev'in cevabı. Eğer onlar وَلَوْا <gülüyor> اَنَّهُمْ Eğer onlar لَوَجَدُ Tevvaber Rahima Kardeşlerim bu ayet-i kerime kıyamete kadar geçerli. Ayet-i kerime bize şunu emrediyor. Velev en nahum ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde zulmettik. Bir asır önce zulmettik. Araplar biz ayrı devletimiz olsun dediler. Hintler bizim ayrı devletimiz olsun dediler. Türkler ayrı devletimiz olsun dediler. Kürtler ayrı devletimiz olsun dediler. Her biri ayrı bir yere gittiler, savruldular, parçalandılar. İnne hazihi ummetukum ummeten vahide. Biz tek bir ümmettik. Osmanlı'yla tek bir ümmettik. Tek bir devletimiz, tek bir bayrağımız vardı. Sonra dağıldık, parçalandık. Hiçbir nizamda, hiçbir sistemde ondan sonra çare bulamadık. Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki bize وَلَكَ السَّبَقَتْ كَلِمَتُنَا el الْمُرْسَل۪ينَ Kanun bu kanun. Allah Teala'nın vadi var. Eğer o vade ihanet edersek yeryüzünde zillet var. Eğer biz Allah'ın kanununa sarılırsak onun gereğini yerine getirirsek Allah'ın ordusu olursak Müslümanlar yeryüzünde galip olacaklar. Biz o orduda olmanın Kurallarını, şartlarını, gereklerini Terk ettik, bir asırdır Yeryüzünde Müslümanlar Ağlıyorlar, gözyaşı Döküyorlar, döneceksiniz Döneceğiz Kardeşlerim Ama zelil bir halde dönüyoruz İzzetimizi Ordumuz muzafferen Yürürken ileri Üzengi öpmeye hasretti garbun elçileri Küffara elimizi Öptürmüyorduk, bunlar Sarhoş diye Osmanlı'nın atı, o süvarilerin atlarının ayaklarını koymuş oldukları Üzengileri öpüyordu kafirle O kadar bir izzetimiz, öyle bir şerefimiz vardı İslam'dan uzaklaşınca o şerefi kaybettik, izzeti kaybettik Şimdi zelil bir halde Kur'an-ı Hakim bize buyuruyor ki Yeniden Allah'ın ordusu olur musunuz? Allah'ın ordusu olursanız innahum. Onlar muzaffer olacaklar Gazze'de kadınlar Tankların önünde İsrail ordusuna karşı Mescid-i Aksa'yı Ümmetin kadınları korurken, 1 milyar 800 milyon Ekranlarda onların Şehadetini seyretmeyecek Muhteşem ve muazzam bir Orduyla o kadınların Hesabını sormaya gideceksiniz Gazze'ye Orunçı'ya gideceksiniz وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهِ Ne demek? Sana gelselerdi. Şimdi Allah Resulü nizamına gelselerdi. Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle yüzleşselerdi. Peygamber aleyhisselatü vesselamın emanetiyle yüzleşmiş olsalardı. Ya da şöyle anlarsınız. Ulema İslam, Ahir ömürlerinde hep bir daha hacca gitmek istemişler. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevver'de ruhlarını Allah Azze ve Celle'ye teslim etmek istemişler. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh buyuruyorlar ki, ''Tamamul emri ve hitamul umur.'' Yani mesele senin adına tamam olacaksa, ''Ve hitamul umri.'' Ömrün hitamı, tamamul emr nedir? Ben geldim ya Rabbi deyip, haçta son nefeslerinde Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Kusurlarımla geldim ya Rabbi, hatalarımla geldim ya Rabbi Hepsini bir manevi bohçaya koydum, Kabe-i Muazzama'nın etrafındayım Ellerimi kaldırıyorum, istilam ediyorum Allahu Ekber diyorum Şeytanı taşlıyorum Allahu Ekber Ragmen Lişşeytani ve Hizbihi Şeytana ordusuna Devletlerine adamlarına Rağmen Allahu ekberu Min Kulli Şeyin diyorum Yollara düştüm Ya Rabbi üzerimde iki parça elbise var İzar var, rida var. Lebbeyk Allahümme, lebbeyk diyorum. Buyur emrine amadeyim ya Rabbi diyorum. Ve hitamul umur diyor i̇mam Gazali. Nedir hitamul umur? Haçtan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın kabrine gelip, ben geldim deyip, eğer Rabbim salih bir kulsan orada takdir buyurduysa, doğana icabet ediyor. Medine'de de ruhunu alıyor işte. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştu ya Men istadaa en yamuta bil Medine fel yemut bil Medine. Medine'de ölebilen burada ölsün. Dua ederdi ulema meşahiran efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ravzasına gider, şehrine gider, Medine'ye gider. Bu ayet kelimenin bir tecellisi olarak velev ennahum izzalemu anfusuhum ve stavfara lehumur resul lavadullaha Fen vesselam kabrinde ruhaniyetiyle diridir. Şöheda diri olur da ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون Resulullah Aleyhisselam ölü olur mu? Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifinde orada Allah azze ve celle istiğfar edip ya Rabbi Resulullah Aleyhisselam'ın ile, beni mahşer günü şereflendir. Affına talibim ya Rabbi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ümmet kadrosunda onun şefaatine talibim ya Rabbi. Medine'de ruhumu bütün bu hakikatlerin şahidi olarak sana vermeye, sana vermeye meftunun ya Rabbi diye varabilmek. İşte İmam seri kardeşlerim bu beytte bize bu hakikati anlatıyor. Efendim devam ediyor. Sonraki beytleri inşallah yarınki dersimizde etmiş olalım Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına hakikatine ashab-ı kiram efendilerimiz gibi dönmeyi biz geldik ya Resulallah günahlarımızı huzurunda Rabbimize arz etmeye geldik biz geldik ya Resulallah bir asır sonra devletleri dağıtılan ümmeti İslam olarak Osmanlı'dan sonra gün yüzü görmeyen Müslüman olarak biz geldik. Kur'an-ı Kerim'in sünnet-i yenin buyruklarıyla yüzleşmeye geldik. Velakassebakat kelimetuna liibadinal murselin innahum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun. Fe tevallan anhum Ebu Cehil'den Ebu Cehil'in yaşam şekillerinden, kıyafet tarzlarından yönetimlerinden, ideologyalarından vazgeçin ki Muhammed Aleyhisselam'a dönelim. Vazgeçelim ki fevelli vecehke şadral mescidil haram günde şu kadar defa yüzümüzle döndüğümüz Kabe-i Muazzama'ya bütün mevcudiyetimizle yönelelim. Bütün varlığımızla Kur'an Hakim'e yönelelim. Allah Azze ve Celle yönelişimizi kabul buyursun. Estağfurullah ve tubileyh